Oh yeah. Çıkkasıydı. Ve kainat, bugün 11 Nisan Salı, yıl 2017, ay 4, gün 101, Kasım 155 1438, hicri Recep 14, 1433, Rumi Mart 29 Fırtına Hayvanların çiftleşme zamanı Günün sözü, hayatta gerçek başarı, sürekli ve dikkatli bir çalışmanın sonucudur. Şevket Rado. Günün tarihi 90 yıl önce yani 11 Nisan 1927'de Türk Kadınlar Birliği'nin ilk mitingi bugün yapılmıştı. Günün malumatı Dünya Parkinson Günü 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak kabul edildi. Parkinson hastalığını iyileştiren kesin bir tedavi olmamasına karşın kullanılan ilaçların belirtileri bir ölçüde düzelttiği ve birçok hastanın yaşamını aktif ve üretken bir şekilde sürdürdüğü görülmüştür. Tedavide geç kalınmamandır. Büyük Hız, Saatli B Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta bir bölümünü çaldığımız Dead Kennedys topluluğundan Song of the Nile, Nil'in şarkısı idi. Bunu da şimdi Mısır'dan, eski Mısır'dan bahseden... Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'na bağlayalım. Kadınlar <Gülüyor> Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğum Sel yayıncı. Hatshepsut Güzel ve bereketli genç kadın, onun görkemi ve tarzı ilahi özelliklere sahipti. Tutmoz isim büyük kızı alçakgönüllü bir biçimde böyle tasvir edilmiş. Savaşçı bir babanın savaşçı kızı olan Hatshepsut, tahta çıktıktan sonra kendisinin kraliçe olarak değil, kral olarak tanınmasına karar verdi. Mısır daha önce birçok kral anası, birçok kraliçe görmüştü ama gerçek bir hükümdar olan Güneş'in kızı Hatshepsut, onların hepsinden farklıydı. Ve bu memeli firavun, mihver kullandı, miter kullandı, erkek kıyafeti giydi, takma sakal taktı ve 20 yıl boyunca Mısır'a ihtişam ve bolluk yaşattı. Yetiştirdiği, Savaş sanatlarını ve devlet yönetimini ondan öğrenen yeğeni ise onun hatırasını yok etmek istedi. Bu erkek kudreti gaspçısının firavunlar listesinden silinmesini, isminin ve suretinin bütün resimlerden ve anıtlardan kazınmasını ve zaferlerinin anısına diktirdiği heykellerin tümünün yıkılmasını emretti. Ancak bazı heykeller ve kimi yazıtlar, bu temizlik harekatından kurtuldular ve işte bu emrin tam olarak yerine getirilememesi sayesinde erkek kılığına girmiş bir kadın firavunun ölmek istemeyen bir ölümlünün yaşamış olduğunu ve şunları söylediğini biliyoruz. Benim şahinim hükümdarlık bayraklarının dalgalandığı yerlerin çoğu kötüsüne sonsuzluğa doğru uçar. 3400 yıl sonra mezarı bulundu. Bomboştu. Onun başka bir yerde olduğu söyleniyor. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık tarihte bugüne de bakalım şimdi 1920'de bugün damat Ferit Kuvay Milli'ye aleyhinde bir bildiri yayınlamış Kurtuluş Savaşı'na giden yolda bir engel çıkartma set çekme hikayesi 1957'de bugün Halk Gazetesi sahibi Ratip Tahir Burak aynı zamanda çizerdi bir karikatürü nedeniyle tutuklanmış 1965'te bugün Time dergisi Atatürk'ü küşlük düşürdüğü iddia edilen yazıları nedeniyle toplatılmış. Tabi Türkiye'de. 1980'de yazar Ümit Kaftancıoğlu, yazar ve araştırmacı Ümit Kaftancıoğlu İstanbul'da öldürüldü. Birçok türkü derlemesiyle de bilinen, şiir derlemesiyle bilinen Kaftancıoğlu İstanbul Radyosu eğitim kültür yayınlarında programcıydı romanlarında Doğu Anadolu bölgesini anlatan Kaftancıoğlu insanın insanla ve doğayla mücadelesine de önem vermişti. Alevi'deki dedelik kurumunu sorguladığı Hakullah röportajıyla Milliyet Karacan Armanını kazanmıştı. Olaydan sonra tutuklanan Ahmet Mustafa Kıvılcım polise verdiği ifadede Kaftancıoğlu'nu solcu olduğu için öldürdüğünü söylemiş. Wikipedia'dan bu bilgiler. Evet ama daha detaylı bilgileri Biyanet'in 2013 yılında 11 Nisan'da aynı şekilde yazılmış olan Elif Akgül imzalı haberinde de bulabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Evet yani Kıvılcım mahkeme tarafından ömür boyu müebbet hapse mahkum edilmiş. Fakat cezası askeri yargıtay tarafından bozulup 4 yıl tutuklu aldıktan sonra serbest bırakılmış. Neden? Peki. Serbest bırakılmış mı Evet. diye soracak olursanız. 7 sene kaçtı? 80'de olduğuna göre 84. 4 sene sonra 84 bilmiyorum ben o tarihte Elif Akgülün şeyinde oldum. yok mu? Neden serbest bırakıldı? Evet. Yes. İyi hal sebeplerinden ötürü diye yazmış Elif Akgül. Bu arada kendisi de e, ödül aldı. Onu da kutlayalım buradan. E, Metin Göktepe ödüllerinin alanlardan bir tanesi de Elif Akgül. Buradan kendisine kutlayalım. Evet kutlayalım. Hayır sen dedin ya daha ayrıntılı bilgi. Arkadaş, Belki o vardır. Elif. İyi hal indirimi diye yazıyor 2013'teki haberin içerisinde. Yani solcu olduğu için bir insanı öldürürsen sonra da iyi hali görülürse bir araştırmacı öldürünce iyi halin olursa çıkıyorsun 4 senede. Demek. Evet. Öyle mi? Rize'nin pazar ilçesinde öğretmenlik yapmış Ümit Kaftancıoğlu. Yedek subay olarak görev yaptı. Askerlik dönüşü TRT'nin açtığı sınavı kazanarak köy yayınları bölümünde göreve başlamış. TRT Radyosu'nda Av Bizim Avlak Bizim Dilden Dile ve Yurdun Dört Bucağından gibi programlarla halk kültürünü, halk aşıklarını, halk eksiğini ve sıkıntıların, halkların eksikliğini ve sıkıntılarını mikrofonlara taşımış. Radyo programcılığının yanında Edebiyat Dünyası'nda da adını duyurmuş Kaftancıoğlu. Evet. Dönemeç adlı öyküsüyle TRT Büyük Ödülü'nde birincilik almış. Hakullah Röportajı ile Milliyet Gazetesi Karacan Ödülü birinciliğini almış 1972 evet. yılında. Ve 11 Nisan 1980 günü görev yaptığı TRT Radyosu'na gitmek üzere çıktığı evinin önünde öldürülmüş bu şahıs tarafından. Solcu olduğu için evet, gerekçe tabii. bu. Evet. Sonra da askeri yargıta beğenmemiş bu kararı ve iyi halinden dolayı bu solcu solcu olduğu için öldüren adamı iyi hali göründüğü için evet efendim filan dedi herhalde. Dört sene içerisinde. Dört sene içinde serbest bırakmış bir katili. Türkiye'nin adalet tarihinde epey bir problem var. Bak. Bu doğru. Evet, bugün aynı zamanda 11 Nisan Dünya şizofreniyle ile Mücadele Günüymüş. Sibel Bahçetepe'nin haberi var. Damgalanma korkusu hastalığı saklatıyormuş. Bu da çok önemli bir açıklama tabii. Cumhuriyet Gazetesi'nde var. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenlerin etkileşimiyle ortaya çıkan bir hastalık. Erkeklerde daha erken yaşlarda başlayıp daha ağır seyrediyor. Her yüz kişiden birinde görülmüş. Aslında yüksek yani. Türkiye'de 450 bin ile 600 bin arasında şizofren hastası bulunmak demiş. Evet ciddi bir rakam. Ve şizofreninin doçent do yardımcı doçent Doktor Ahmet Osmanoğlu psikiyatr Şizofreninin genetik yapı ve çevresel etkenlerin etkileşimiyle ortaya çıkıyor. Bu çevresel etkenlere değiş, e, değinmekle alakalı olarak bir röportajı da Doçan doktor raviya Bilici vermiş. Tabi bu insanları doğrudan şehirlerden uzaklaştırın, köylere götürün manasında söylenmemiş olduğunu önceden söyleyeyim bunu. Ama köylerde kırsal kesimde bu hastalar daha fazla kabul edildiği için seyir daha iyi oluyormuş hastalıklarında. Kentsar alanlarla karşılaştırıldığında hasta ilaçlarını ne kadar düzenli kullanırsa ve takiplerini ne kadar düzenli yaparsa da seyir o kadar iyi gelişiyormuş. Evet ama en önemli sorun stigma yani damgalanma meselesi. Evet. O yüzden. Leke e, demek değil mi? Evet leke demek. Yani damgalanmak korkusu. Orta çağda kişiler suç işledikleri zaman kızgın demirlerle vücutlarına bir leke oluşturuyormuş. Buradan geliyor galiba herkes evet. görsün diye bir utanç kaynağı olsun diye. Yani kent merkezlerinde yaşayanlardan daha fazla kabul görüyormuş. Tabi şeyde toplumsal ilişkiler empati daha yüksek olduğu için kırsal bölgelerde insanlar birbirlerini tanıyor dokunuyor sevebiliyor. Evet tersi olarak baktığınız zaman orta çağda hasta olarak kabul edilmiyormuş. Bu kişiler suçlu günahkar olarak adlandırılıyormuş. Bu nedenle toplumdan uzaktaki bölgelerde özellikle kapatılıyormuş, bazen yakılarak öldürüldü oluyormuş. Ama Osmanlı'da farklı bir yaklaşım sergilenmiş. Ee, günahsız ve yaptıklarından sorumlu olmayan kişiler olarak nitelendirildiği için bu insanlar kabul edilmişler ve bu nedenle Osmanlı döneminde çok daha fazla bimarhane, şifahane, aşevi bu kişileri destek olması açısından önemli bir yer tutmuş toplumun genelinde. Evet. Avrupa ile Batı ile kıyaslandığında tarihte. ...şu andaki durum nasıl onu bilmiyorum. ...ben de bilmiyorum şu anda tabi... ...ama e, ciddi bir sorun olarak... ...devam ediyor günümüzde de... ...şimdi günün hızla geçelim haberleriniz... ...hızlı bir e, savaş... O, ...durumları var... ...tekrar vururuz filan diyor... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...kimyasal ee, silah kullanıldığı takdirde... ...evet kimyasal silahta kullanıldığına dair de işaretler geldi. Yalnız. Siz geçen gün soruyordunuz fosfor bombasıyla alakalı ne olarak mi? kullanılıyor. İsrail tarafından kullanıldığını. Dün size göstermiştim videoyu yanlış hatırlamıyorsam bir yayından sonra. Atıldıktan sonra nasıl yandığını. Yok hatırlamıyorum ama. Ee, direkt atılıyor ve yanmaya da devam ediyor. Havada patlamaya da yeri düştüğü zaman da patlamaya da devam eden bombalarda kullanılıyor. Gazze bombardımanında da çok görmüştük zaten. Evet şimdi yeniden bombalama oldu deniyor zaten. Olursa da şey yaparız demişler. Bol bol savaş haberi var. Kuzey Kore'de savaşa hazırız demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin vurucu gemileri oraya doğru hareket ettikten sonra Kuzey Kore yani Kore sularına <gülüyor> o civara. Ayrıca da İdlib'de fosfor gazı saldırısı düzenlendiği iddiası var işte. Yani sarleyen el numan bit ve el şakir kimin yaptığı rejimin deniyor ama bilemiyoruz. Gökyüzünden bomba yağıyor. Ya, ya. Yani yere düştüğü zaman da yağmaya devam ediyor. Kendi içerisinde patlıyor, bazıları patlamıyor. Ve bunlar evet. da kayda alınıyor. Ama Kore ile alakalı olarak e, konuşmak gerekirse Kore Yarımadası'nda savaş gemilerini göndermişti. En büyük filolarından bir tanesini göndermişti Amerika Birleşik Devletleri. Kore'nin cevabı biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi güçlü silahlarla kendini koruyacak, koruyacak olması olmuş. Güçlü silahlardan ne kastettiğini biliyorsunuz. Of çok kötü bir şey değil mi? En korktuğum şeylerden bir tanesi de bu. Sabah kalkacaksınız ve Kuzey Kore ile Güney Kore savaşa girmişler. Nükleer bombalar havalarda uçuşmaya başlamış. Pek öyle havada uçuşacak bir halde yok. Ondan sonra nükleer kışa doğru hızla gideriz. Atlıktan sonra kış geliyor mu? E, biraz sonra güneş kapatıldığı için çıkan tozdan ve dumandan ee, bakalım. yani e, Bak musun? <gülüyor> e, şeyin e, kamusal e, yani Institute for Public Accuracy diye bir gazeteci kuruluşunun kurucusu olan ve çok tanınmış gazetecilerden Norman Solomon Common Dream'de yazdığı bir yazısında Roots Action diye de aynı zamanda bir kuruluşunda kurucularından yani bir e, Fela büyük bir öngörülemez bir felakete doğru hızlı bir şekilde gittiğimiz yolunda uyarıyor. Ee, yani birbirimizi ve kendimize acil durum olduğunu ve birbirimizi uyarmamızın tam zamanı, uyanmak zamanıdır diyor. Çünkü Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın da şeyi iptal ettiğini biliyoruz. Onda da dün söylemiştik galiba değil mi? Yani aralarında Memorandum of Understanding denen bir şey var. Yani birbirlerine haberdar edecekler. Tehlikeli gelişmelerden beklenmedik gelişmelerden diplomaside böyle şeyler yapılıyor savaşı önlemek için. Onu kaldırdık diyor. Yani Suriye üzerinde havada çarpışmaları çatışmaları ve karşılaşmaları tarihsiz karşılaşmaları önlemek için onu kaldırmışlar. Ayrıca Rusya'nın şu anda başta başbakanı olan bir aralarda başkanıydı Dmitri Medvedev bir bildiri yayınlamış ve tümüyle yıkılıp gitti bütün ilişkiler demiş. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Bunlar çok ciddi sözler. Yani kolay kolay, evet. kolay kullanılmaması yani gereken sözler. Derin ilişkiler olduğu da söyleniyordu. Şimdi Medvedev'in bu açıklamasıyla beraber bu derin ilişkilerin ortadan kalktığını mı anlıyoruz? Evet ve bir de o e, kadar kolay değil. Bir de şey geçmiş Rusya ile askeri bir çatışmanın eşiğinde diye yani diplomaside çok sık rastlanan bir şey değil bu. Yani bunlara işaret etmiş Norman Solomon da. Fakat tabi e, şeyde Demokrat Parti'nin tümüyle destek verdiğini biliyorsun değil mi? Şey Trump'a vurdu güzelim şeyler diye bütün basınla beraber. Tom Perez yeni seçilen. Demokrat Parti'nin başkanı ki bir operasyon yaptılar ki ilk meclisdeki tek Amerikan Kongresindeki tek Müslüman ve siyah Kongre üyesinin seçilmesini engellediler ve yerine Tom Perez'i seçtiler. Tom Perez de şey demiş. Orijinal Rusya'dan. Rusçadan çevrildi ve her şeyi içeriyor demiş. Yani çok desteklemiş başkan Trump'ı da. Harika böyle bir görüş birliği var. Bana bir anda böyle 180 derecelik bir dönüşü hiç mantıklı gelmiyor. inandırıcı da gelmiyor açıkça konuşmak gerekirse. Bu hackerlık ya da seçimlerin müdahale olayları ne oldu diye soracak olursanız bir tane hacker bulmuşlar İspanya'da. Rus hacker. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini hacklediği söylenen o da tutuklanmış galiba. Amerika Birleşik Devletleri'ne de iade edilecekmiş. Bu kadar basit olmasa gerek diye düşünüyorum bir <gülüyor> anda böyle. Yani şu asıl basit olan yani olmayan ya da çok basit olan şey şu. Dünyadaki nükleer silahların, atom bombalarının yüzde doksanı bu iki kendi evet. elinde olmuş evet, bu, bu çok ciddi bir Gerilimden de gayet güzel bir şekilde faydalanıyorlar sattıkları silahlarla ve yaptıkları politikalarla. Yani, bu olaylarda işlerine yarıyor. Evet. Bulletin of the Atomic Scientist'sinde geçen yıl, yani bu yılın başında kıyamet saatini yarım dakika daha ileri alıp iki buçuğa, gece arasında iki buçuğa kaldığını da hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri, Lepen'in dediği gibi tekrardan dünya polisi haline gelmeye başladı. Marine Lepen'in dediği gibi. Rusya'da bir diğer taraftan bu dünya polisinin karşısında dikilebilecek olan abi konumunu tekrardan korudu ve pekin, pek böyle şey yaptı, perçinledi. Heh, buldum cümleyi. Ya, çok ilginç bir şeyden de bahsediyor. Joe Biden'ın da güvenlik danışmanlığını yapan ama bir e, siyaset bilimi profesörü var. Şu anda e, Georgetown'da yani Biden gittiğine göre o da dönmüş hmm. görevine siyaset bilimi profesörlüğüne Georgetown'da. E, Colin call, call diye birisi ve e, iki nükleer gücün e, çok tehlikeli bir e, çatışma hattına doğru, güzergahına doğru gittiğini e, yolunda bir yazı yazmış bu yer. Bunlar önemli aslında ve şey demiş. E, yani Suriye e, batağına saplanmak zaten yeterli yeterince kötü bir şeydi Amerika Birleşik Devletleri için ama bir de 3. Dünya Savaşı daha da kötü olabilir demiş. Evet. Ya olmasa bile 3. Dünya Savaşı çıkmasa bile ellerindeki füzeleri parlatmaya başladığında kazanmaya evet. başlıyor bu iki ülke. İşte bütün ömrüm zaten bunları izlemekle geçti maalesef. <gülüyor> Uluslararası ilişkilerle uğraşırken ama günün haberini sana patlatacağım şimdi. Hemen onun öncesinde şey söyleyeyim Rusya yeni nükleer denizaltısıyla dünyaya gözdağı vermiş geçtiğimiz haftalarda onu söylememiştik. Evet söylememiştik. Teslim etmiş 2018'de deniz kuvvetlerine teslim edilecekmiş ama indirmiş suya. Ama günün en eğlenceli ve dikkat çekici haberini şimdi veriyorum. Lütfen Hazır efendim misin? buyurun. Hepimiz hazırız. Ee, Radium firmasını biliyor musun? Evet silah yapımıyla ünlü olan bir şirket değil mi? evet. Ama böyle gelişmiş silahlar, mesela Railgun gibi, mesela Tomahawk, Tomahawk gibi. Evet. evet of füzeleri yapan şirket. Evet. Onun hisse senetleri tavana vurmuş. Hadi canım. Evet. Ya şunu niye olay geçtikten sonra söylüyorsunuz ki? E olaydan sonra oldu. Ya, olaydan önce bir şey Tomahawk yapsaydınız böyle? Füzeler atıldıktan sonra fırladı. Anında fırladı. Hı -hı. Ve e, yani tanesi zaten bir buçuk milyon dolara geliyordu. Çıkıyormuş, 500 ile bir buçuk milyon dolar arası oldu söyleniyordu. Evet, bir buçuk yani bir. Fazla 1,4 yani. milyon dolar. Fakat e, hisse senetleri ne kadar çıkmış? Bir milyar dolar yükselmiş Cuma günü. Bu atış yapıldıktan sonra hemen 59 füze. Ama asıl haberin can alıcı şeyini söylemedim. Hazır mısın? Kemerlerimizi mı? bağladınız mı? canlı alıcı, can alıcı kısmı Evet. Buyurun. E, kişisel olarak orada hisse senetlerine sahip olan bir kişinin adını öğrenmek ister misin? Donald demeyin. Donald J. Trump. Yani çok zengin oldu Donald J. Trump. <gülüyor> Dünya basit değil ha? Ya iş başka açık başka diyeceğim de bazen karışıyor birbirine. Zengin olmuş. Daha zaten çok zengindi. Daha da zengin oldu. Attıkça zenginleşiyor yani. Evet. Bence günün... Bundan sonra fazla bir haber okumaya da yüzüm yok. Bu borsa üzerinden. Bir de şeyi söyleyeyim. Çok bozulmuştu ya. O güzel çocukları görmeye dayanamadım. Mahvoldum diye. Çok öfkelenmişti ya. Evet. Çin televizyondan seyretmişti. Yani, Çin başbakanıyla... ...Çin Başkanı ile görüşme halindeyken... ...bir ara bir televizyona bakmış, görmüş... ...gazları... Evet. ...o güzelim çocukları nasıl yaparlar diye... ...roketleri dağıtmış, Sayın Başkan... ...Çin Başkanı işte roketleri televizyonda attı. mı gösteriyorlarmış böyle görüntüleri? Evet, Ay. tabii tabii. Ay Pentagon yayınladı... ...bütün görüntüleri, işte bütün basında... E, ...ne güzel füzeler... ...bunlara aşık olur insan falan... ...diye de yayınlar yaptılar. New York Times fallik falandı. fallik konuşmuşlar. <gülüyor> Şimdi evet... ...zaten öyle... Aa ile Tillerson'ın görüşmesi iptal edilmiş. Öyle mi? Evet 11-12 Nisan'da Moskova'ya gidecekmiş Tillerson. Ziyaret programında söz konusu görüşme kaldırılmış. Evet herhalde bu lafların üzerine de yani şeyin... Bilmiyorum bir yerlerde konuşurlar gibime geliyor benim hala böyle kimsenin dinlemediği taraflarda, kimsenin kim, bilmediği kim? yollarla. O kadar basit olmasa gerek aralarındaki bak. Putin'in de var mı Raytheon'da hisseleri sence? Putin'in kendi şirketi var, devlet şirketi. Yani vurdukça artan S-400'leri gittiği zaman S-400'ün parası kime gidiyor? O da Putin. Yani. Peki e, şimdi Air Wars'u takip ediyoruz bu gözlem gözleme kuruluşu e, ve e, son bir hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu roketlerle havadan bombardıman ettiği e, Irak'taki şeyinde 4 Nisan'da 20 sivil ölmüş çocuklar da var. Ondan pek üzüldüğü söylenemez değil mi Cum Cumhurbaşkanı? Tanrı? Nerede efendim? Bir daha söylemişiz. Musul'da. Musul'da. 4 Nisan'da 20 sivil ölmüş. Aralarında çocuklar var. Ertesi gün 5 Nisan'da 25 sivil daha öldürülmüş. Musul'un batısında. Bunları söylemiştik ama topluca vermiş. Air Wars, e şey bunu. Hava Savaşları adını taşıyan kuruluş. Bir başka vuruş daha yapılmış. Aynı gün Enber e, ...vilayetinde... ...sekiz... E, ...sivil ölmüş, dördü çocukmuş. Hı hı. Bunlardan pek etkilendiği... söylemez ama Trump ın. Ondan sonra... ...beş Nisan'da ayrıca da... ...Muslim kuzey batısında... ...kırk sivil ölmüş. Yani onlar... ...düzinelerce insan öldürülmüş sadece... ...geçen hafta boyunca. Evet. Ve bunlar Amerika Birleşik Devletleri ile Irak ordularının ortaklaşa yürüttükleri Musul'u IŞİD'den geri almak kampanyasının bir şeyi. Yani bu siviller ki... ve çocuklar sayıldı. Yok evet ama bir karşılaştırma yapılması gereken bir durum da yok aslında burada. Sonuçta ölenler her tarafta siviller. Suriye'de de ölen siviller. Rakka'da da ölen aynı zamanda siviller olacak bu kuşatmanın ardında. Ve aynı zamanda Musul'da Hı. da ölenler siviller. Ama önemli olan şu ki... Bunları R propagandaya R alet edilip edilmedi. edilmedi. Tamamen Heh. öyle. Amerika Birleşik Devleti Suriye hava gücünün yüzde yirmisini yok ettik demiş. Ama savaştan bahsediyorsak Pandora'nın kutusu açıldı. Yani artık e, bir açıldığı zaman da e, asıl önemli olan e, bundan kurtuluş olmadığı ve bunun sonunun asla hesaplanamadığı bütün tarihte görülen bir şey. O yüzden çok tehlikeli. Yani Afganistan'la başladı. Oradan El Kaide'ye doğru Irak'a girdi. Oradan Suriye, ye, Yemen, Libya, Suriye ve ne kadar para harcamış Amerika Birleşik Devletleri biliyor musun? B B B bu B savaşlarda. Hı? Toplam mı? Toplam. Ne kadar efendim? 4,79 trilyon dolar. O oh, beyan kat diyeceksiniz zannettim de çok korktum. <gülüyor> trilyon dolar. Silah tacirleri muazzam karlar elde etmiş Obama, durumdalar. Da... Obama'da dahil olmak üzere değil mi? Ya, tabii canım. Obama işin başında bile zaten. Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Somali'de ve Pakistan'da sürekli müdahale halinde Hı -hı. ve cihadilerde de bunun karşısında tabii kendi şeylerini kurdular. Ya onlar kimden alıyorlar silahlarını acaba? Her taraftan. Yani üreticiler kimler? O ellerinde bulunan Kaleşnikov'ların ya da kullandıkları o jiplerin, hanbilerin üreticileri kimler? Kimlerden geliyor bu? Toyotalar mesela. Evet yani şey enteresan. Toyota fabrikası var ya da herhangi bir şekilde Kaleşnikov üretimine mi geçmişler? Bu insanların silahları bozulduktan sonra yenileri nasıl geliyor? Nasıl temin ediyorlar bu yeni RPG'leri, füzeleri? Yani... Hepsi Tam el değildir herhalde. şimdi evet öfke, <gülüyor> büyük bir öfke gösteriliyor ya aman yani kim daha henüz araştırma da bitirmediği için daha başlamadı bile araştırma. Kim attı o kimyasal bombaları bilinmiyor ama e, muazzam bir öfke duyduk ama Suriyeliler her gün bizim yıllardan beri varil bombalarından Kurşunlardan açlık, kıtlık ve bir de mültecilerin bizim kıyılarda yani Türkiye'nin kıyılarında, Ege kıyılarında olan mülteciler konusunda pek bir şey duyulmadı. İşte okullar, bütün camiler, hastaneler bombalanıp yerle bir edildi. O zaman da hiç kimsenin bir sesini... Şimdi Avrupa Birliği'nin hakkını yemeyelim. İnsanlar oraya gitmeye başladıkları zaman bir telaş nırıldı. Ne oluyor bu insanlar? Neden geliyorlar hmm. buraya diye soruldu. Duvarlar kıra çekilmek çalışıldı. Bulgaristan'a, Yunanistan sınırlarına, Türkiye sınırlarına. O zamanlarda bir telaş yaşanmıştı. Şimdi öyle büyük bir telaş yok ama hmm. Yunanistan böyle şu anda gelen mültecileri derdest edip direkt Türkiye'ye gönderiyorlarmış. Hakkında herhangi bir yasal işlem yapmadan bununla alakalı haberler de çıkıyor. Evet, yani insanlığın vicdanına temsilci oldu dedi başbakan kim o? Türk başbakanı Bu şey, Trump, hakkında Trump hakkında mı? Trump hakkında hmm. vicdanını kurtardı insanların bütün gel, elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi ama ondan bir, birkaç gün önce 200'den fazla 200 kadar sivil ölmüştü 17, 17 Mart'ta ee, ve Musul'da? Evet. Musul'da. Evet. O zaman insanlığın vicdanıyla ilgili bir şey söylemediği şey. Evet ama şu, şu konuyu ben hala bildirim. hala şey yapamıyorum. Açıklayamıyorum. Yani bu kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirildikten sonra yapılması gereken şey tam olarak ne? Guta'da olduğu gibi ne? Derhal yani araştırma yapıp. Efendim insanlar çözüm. giremiyorlar ki. Yardım konvoyları giremiyor çatışma bölgelerine. Ama vurarak yapamıyorsun bunu. Yani vurarak bir çözüm. Biliyorum. Çözüm değil mi? Vurarak değil. Ama bunun bir çözümünün ne olduğunu bilmiyorlar. Çözümün ben. tamamen o Birleşmiş Milletler'de toplanıp derhal araştırma yapıp sorumluların bulunup cezalandırın. Başka bir insanlık bir çözüm bulabilmiş değil. Vurduğun zaman öyle olmuyor. Şimdi Dünya Savaşı'na doğru hızlı bir gidiş var. Yani e, Donald Trump televizyon arada bir televizyonda bir şey gördü diye Aa, o zaman olmaz deyip vurunca olmuyor yani. Evet. Bir hayli e, absürt bir durum var ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu 2013'ten bu yana 26 kere, 26 kez kimyasal silah saldırısının kayıt altına alındığını ve bunun rejim güçlerinin en az 20'sinden sorumlu olduğunu duyurmuş. Yani 26 defa herhangi bir şekilde araştırma yapmamış bir heyetin şimdi gelip 27. defa tamam bu sefer yetti artık yapın diyebilecekleri bir tarafla, iki tarafla muhalifler olabilir, Suriye hükümeti rejimi olabilir. Yapabilmesi bence pek şey rasyonel gelmiyor bana. Evet. Bilmiyorum ama nasıl yapılır. Çözüm o nedir? Silah çö değil tabi ki. Evet, çözüm tek çözüm olarak silah getirildiği için bunun sonuçlarına hep birlikte katlanacağız gibi geliyor bana ve çok önemli bir şey var. Su Suriye İnsanlar öldürülmeye devam bu burada Suriye'de fosfor Sur bombalarıyla bu sefer. Evet ve bir de şeyin de durumu kötüyken şimdi daha güçleneceğine dair belirtilerden de bahseden analizler çıkıyor. Kimin efendim? IŞİD mi? Hmm. IŞİD'le ne alakası var bu, savaşı, şey mi, bu olayın? IŞİD bundan çok yeni şey derleyecek diyorlar. Yeni güçler derlemesi ihtimali. Bütün bölgeleri kuşatma altında neredeyse IŞİD'in. Yani nasıl giriş çıkış yapacak? Birlerin izin vermesi lazım. Bir ülkelerden giriş Ama çıkış olması lazım. Işte Paraşüt şu... atmayacaklar de yeni militanlar herhalde tepeden. Rakka'ya, Musul'a. Bakalım. Yani, yani çok. Birlerin izin vermesi lazım bu olaya. Onu demeye çalışıyorum. İzin verilmeden kuşatma altındaki bir yere gidip yeniden toparlanmalarını sağlamak biraz sıfırdan bir şey yaratmak gibi olur. Ama insanları da terk etmeye devam ediyor. İzmir'deki tehlikeli gerginlik de zaten müferit bir olaymış. Evet. Süleyman Ama... Soylu açıkladı. Yanlış hatırlamıyorsan. Yok, dışları. Dışları bakalım açıkladı. İçlerini Galiba... ilgilendiren bir şey değil mi bu? Ama galiba dıştır, Bakanı açıkladı. Bakalım onu da hakikaten ve ondan sonra da bir ara verelim. Çavuşoğlu evet. açıklamış, haklı mısınız? Torbalı'da yaşanan olay müferit bir olay olarak diye konuşmuş. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Alanya'daki Haydarpaşa Oteli'nde düzenlediği bakanlar yerel medyayla buluşuyorlar diye bir şey varmış, evet. toplantı varmış orada. Torvalı doldu, çadırları mahalleliler tarafından yıkıldı. Bu çok tehlikeli bir gelişim aslında. Yakacaksın bunları yakacaksın diye bağıran insanlar vardı evet. diyorlardı. Aynı Suriyeli yani. mültecileri hiç kimse almadı. Otostop yapmak isteyip gittin, gider, kaçarlarken geçici bir kamp alanına yerleştirilmiş İmece İnişitif Derneği ee, yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan 17 aileye temel ihtiyaç yardımı yapılmış Viyanet'in haberi fakat 500 Suriyelinin kaçmak zorunda kalmasını münferit bir olay olarak nitelendiriyor He. Dışişleri Bakanı çok endişe verici bir şey ama rakamlara gelince çok tuhaf şeyler oluyor Lüksemburg'da oy kullanılmış 571 seçmen kayıtlıymış Türkiye'den bu referandumla ilgili hı hı. Yani yurt dışında 9729 kişi oy kullanmış. Çünkü farklı bölgelerde oy kullanabilme izni verildi bu seçimle beraber, bu referandumla beraber. Eee evet, toplam nüfusu 543.202 baktım. Hı hı. Ee, yani nüfusun Lüksemburg nüfusunun yüzde ikisine yakını Türkiye için oy kullanmış oluyor biraz. Tuhaflık var ama artık... ilgili burada varsa anlaşılır herhalde kağıt üzerinde kaç kişinin oy kullandığı. Tabii tabii hemen anlarız. Açık kasa. Bevraotoren hoogbovend flam salong selan blijf daar roor als een te aan de schelde staat gij daar in de weer en wind herzo komvast ten die de stroom tot in verwind baken in de barum blijft je synobielt dat vooruit gaan wel warm over o Dit wordt zo goed dan hoor La Esterella'dan dinledik Olive Frau Vettor'un, ne kadar doğru söyleyebildiğim tartışılabilir, Flaman, Flamanca söylenen Belçikalı ilk uluslararası şöhret olan kadın, asıl adı Esther Lambrecht'dir. 1919'da Antwerpen'de doğmuş ve 11 Nisan 2011'de hayata veda etmiş. Çok ünlü bir flaman şarkıcı. Onun ölüm yıl dönümünde böyle bir şarkı çaldık. Uluslararası şöhrete sahip olan ilk flaman şarkıcısı. En ünlü şarkılarından birini çaldık. Açık Radyo'da saat 8.45 Evet şeyde Pandora'nın kutusu açıldı mı açılmadı mı çok ciddi bir tartışma. Fevkalade kaygı verici e, dünyanın dört bir tarafından şeyler var. E, kaygı verici haberler yağmaya devam ediyor. Bir tek Donald Trump'ın yatırımlarında durum gayet iyi. Silah tacirlerinin durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama gelmiş. Mattis, Kudus Köpek namıyla maruf. E, Savunma Bakanlığı'nın şeyi e, Suriyenin hava gücünün yüzde 20'sini yok ettik demiş. Suriye hava gücünün 20'sini tek bir havalı mı andı mı tutuyormuş? Evet. öyle öyle anlaşılıyor. yüzde 20 yani beşte biri yok etmiş yani daha iki ilk beş vuruş dört vuruş daha yaparsa bütün bütün bütünü bitireceği anlamına geliyor. Peki. Ama sizin dediğiniz üzere tekrardan bakmak gerekirse bu olaylar şu anda başlamıyor. Yani Pandora Kutusu'nun açılması gibi bir durum söz konusuysa... ...bu zaten işgal işgaliyle, Afganistan'a girmesiyle beraber Amerika o, başladı. Şu anda bir akış değişikliği belki söz konusu olan, başı döndüren. Farklı şekillerde akıyor ve bunu anlamakta ben güçlük çekiyorum. Çünkü artık günü gününe değişiyor söylenen sözler, yapılan açıklamalar. Ee, ben terörist demedim mesela, bunlardan bir tanesi. Evet, yani gündelik değişmeler var ve burada son derece daha da tehlikeli hale getiriyor. Bütün post gerçeklik dönemini yaşıyoruz. Zaten mesela Cumhurbaşkanı'nın söylemi sen ona bir atıf yaptın. Bugün Ahmet İnsel de aynı şeyi yazmış. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki sütununda. Söylem değişikliği var. Tek adamlık aslında o kadar da kötü bir şey değildir demeye getiren bir söyleme geçmiş durumda. Cumhurbaşkanı da bu evet kampanya tek adam ve tek parti güzellemesinde saflar değişti diyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun muhtebersizleştirmeyi öne çıkarıyor. Bunun için bulduğu yöntem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahiplendiği tarihsel geçmişe atıfta bulunmak. Erdoğan Bahçeli blokunun önerdiği tür tipi başkanlık sistemin temel nitelikleriyle ilgili kafasından geçenleri de ele veriyor bu şekilde yani ikide birde tek adam diyorsun o zaman Gazi Mustafa Kemal'e hakaret ediyorsun diyor bu çünkü çok önemli bir şey evet. çünkü 16 Nisan'da anayasa değişikliği kabul edilirse görünüşte çok partili ama resmen tek adamlı bir rejimin kuruluş hazırlıkları başlayacak ve bunun Kasım 2019'a kadar uzaması zor erken seçim tırnak içinde doğal olarak kapat, gündeme gelebilir. Seçim sistemin değişmesiyle... ...bu çok partiliğin de... ...iki partiye hızla dönüşeceğini... ...anayasa değişikliği destekleyenler... ...söylüyor. Tayyip Erdoğan da gönlünden geçen yönetim... ...tarzını, rejim biçimini açıklıkla... ...dile getiriyor. 16 Nisan oylaması... ...anayasa değişikliğine yönelik bir halk oylamasından... ...çok bir plebisit olsa da... ...sonuçta evet oyu verecek olanlar... Erdoğan'a tam da bunları söyledikleri için... ...evet oyu verecekler diyor... 16 Nisan'ın sadece Erdoğan'ın değil kim olursa olsun hiç kimsenin tek adamlığını bu toplumun yarıdan fazlasının artık kabul etmediğinin vurgulandığı bir demokratik uyanış anı olmasını diliyorum diye bitiyor yazısı. Dün de biz bir Adalet ve Kalkınma Partisi için yıllarca çalışmış Gaziantep'li bir hanım hanımın... Niket Otar. Yok. Değil miydi? Değil Ak Parti de. Genel Başkan'a yani Niket Otar teröristler hayır diyor söyleminde bir yanlışlık oldu diye. O öyle evet bu hayır dünkünde şeyi konuş sesinden de verdik ya e, zaten ha, evet. kendisini Seçmen. seçmenin yani ben gene oy veririm 2019'da ama tek adam olmaz e, çünkü o başka bir şey e, diyen bir e, hanımdı istersen bir bir daha kulak verelim Tabii. ona. Evet tanıyalım. Ben Aysel Güneş düşüncelerinizi baştan. Ben şimdi AK Partili bileyim. Bu evet. zaman AK Parti'ye çalıştım. Doğru mu kardeşim? Ama 2019'da evet derim gene veririm AK Parti'ye. Başımın tacıdır. Ama tek adama ben getirip de başa koyamam. Aha adamın kafası rahat değil de ülkeyi savaşa soktun olacak. Doğru. Ne diyeceğiz o zaman? Doğru. Suriye gibi Suriye nasıl idi? Tek adama verildi. Doğru mu? Aysel Güneş yani böyledir. saldırıya da vuruyor aslında kendi AK, AK Partili ...yandaşları tarafından da... ...ama kendini savunuyor demokratik sistemi... ...bu çok önemli bir şey... ...zaten hem... ...bu Ahmet'in seni söyledikleri... ...hem Aysel Güneş'in söyledikleri... ...şeyle de çakışıyor... ...bugün Cumhuriyet Gazetesi de almış... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...baş danışmanı Mehmet Uçum... ...halk kendi devletini kurmak için... ...adım atıyor... ...16 Nisan kutlu olsun demiş... ...bugüne kadar bütün bildiğimiz... ...ve konuşulan şeylerin dışında... ...bir söylem bu. Keşke herkes böyle net konuşsa. İçinden geçenleri saklamadan söylese de... ...kim ne olduğunu, ne söylediğini net bir şekilde bilinse. Bir yandan da. Ee, halkım... yani ...kendisi yalnız... ...herkes değil baş danışmanı... Evet. hukukçu... ...yani diğerleri de aynı şekilde böyle saklamasalar... ...sanki sürekli bir şey saklanıyor da söylenmiyor... ...içte kalıyor 16 Nisan'dan sonra sökle, söylenecekmiş gibi duruyor ya... ...16 Nisan sonrası söylenecek olanların... ...belki de 16 Nisan'dan önce... ilanlı yapılıyor... ...halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor demiş... ...bir devrim olduğunu farkında mıydın sen? Devrim mi? Hı. Yok efendim öyle miymiş? Ben reform olarak... Öyle Halk kendi devletini kurmak için adım atıyormuş. Bu dünyada ilk defa oluyor herhalde. Bir devrim yapıp kendi de devletini kurmak için gelen cumhur, seç, seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı'nın yardımıyla halk devrim yapıyor. Bu evet, ilk defa değil. oldu. Ondan Kızıl Ordu tekrardan İstanbul'a girip Çanakkale Marşı ile beraber büyük yurtsever marşları beraber çalmıştı. İşte hepsi beraber. Dost ya Rusya. 16 Nisan Kutlu olsun diye yazmış sosyal medyada. Ya ben şeyi yanlış hatırlıyorum. Sen bir araştırır mısın sana ufak bir görevi? Mehmet Uç'umu ben eskiden TKP'le olarak hatırlıyorum. TKP devriminden farklı bir devrime doğru evrilmiş. Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii. O zaman özür dilerim. Ee, böyle bir şey var. yani Türkiye Komünist Partisi'yle bir bağlantısı var mıydı? Öyleymiş yani? öyleymiş. Kendisi de söylemiş zaten eskiden TKP üyesiydim diye. Hmm, öyle mi? Evet or oradan gidiyor Yani. Eski Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik kollarında görev almış. Hı. Güzel. Ne olur Doğru şöyle şeyler canım? Çocukluk hastalığı mi komünizm? Komünist devrim yani. Bolşevik devrimini savunuyor. Tabii tabii zaman. öyle bir şey mi demişler? Yok ama komünistler öyle der demez mi? Ya siz heyecanlandınız yani, herhalde HDP'ye bugün saat sekizde bir, bir saat kaç yirmi dakikalık bir konuşma izni verildi diye hemen böyle komünizm <gülüyor> propagandası <gülüyor> yapıldığını zannediyorsunuz televizyonlarda ama öyle bir durum yok. E ayrıca Erdoğan'ın diğer baş danışmanı onun hangi eski bağlantılarını bilmiyorum. Şükrü Karatepe Orada Çin bu. örneğinden hareketle özel ida idarelerin kalkması ve o da eski maucu olmasın. Anayasa profesörüyüm, şöyle demeyin. <gülüyor> varmış ya, hani Doğu'nda bir anayasa profesörü varmış. göre Burhan Kuzdan başka. E, iki başlı yürütmenin sona ermesi. İki başlı yürütme mi varmış şimdiye kadar? Alman devletinde tek başlı mıydı şey onların logosunda? Kimim? Çift başlı Çift kartal başlı? Arnavutluk bayrağında, Alman bayrağında da vardır. Var. Çift başlı kartal. İki başlı yürütmenin sona ermesi başkanlığının tam olarak kurulması yönünde atılan önemli bir adımdır demiş. Eyalet sistemi de referandum sonrası tartışılacak demiş. Fakat baya şey halkın kendi devletini kurmak ve devrim yapması meselesini söylememişlerdi bize. Demek ki bir devrim oynaması Öylemiş. Alman, Avusturya, Macaristan ve Ruslu İmparatorluklarının devlet armalarında da kullanılmış Çift Ama başlamış. Arnavutluk da Arnavutluğu evet. Unutmayalım. Evet. Evet. Biz eski Enver Hoca Geleneğinden geliyoruz Öyle mi? <gülüyor> Biz bütün dünyaya Meydan okumuştu Enver Hoca Kurduğu diktatörlükle adına komünist diyordu ama işte öyleydi Öksöke Mağcudu. deniyormuş Eski Türk mitolojisinde de varmış Öksöke Evet, bu iş çift başlı kartal. Peki, şimdi bir de Türkiye'de şey var, önemli bir açıklama daha var. O da Cerattepe'de maden karşılıklarına orman işgali davası başlamış durumda. Bu da çok kayda değer bir durum. Kafkasör yaylası Cerattepe mevkinde Cengiz Holding'e ait Etibakır Anonim Şirketi'nin madencilik faaliyetlerini... Protesto ediyorlar, biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği ölçüde malum protesto eden göstericilerin nöbet tuttukları kulübe nedeniyle orman alanını işgalden <gülüyor> dava açılmış hı hı. nöbet kulesi direnişin sembolüdür diyorlar. 245 gün aralıksız bu kulübede nöbet tutmuştu. Demek ormanın işgaliymiş. Bu da bir devrim olmasın. Önceden zaten e, enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak ...bunu konuyla alakalı belki de deyin bir şey söylemişti. Türkiye petrol depolama noktasında istediğimiz düzeyde değil. Hedef 5 milyon ton depolama kapasitesi çok hızlı bir coğrafi konumlandırma ile yaşanabilecek en büyük krize Türkiye içerisinde sıkıntı yaşanmaması için bu adımı hayata şey yapacağız, geçireceğiz demiş ve yeni milli enerji ve maden politikasını açıklamıştı. Detaylar Hı. mevcut çok İnternette. güzel. Her şey o da bunun ilmiş. bir parçası olsa evet, gerek. Evet aynen. Peki bir de PKK'lı PKK çocukları açlık krevindeki ailelerden bazıları aynı eyleme başlamış. Bu da Hatice Kamer'in BBC Türkçeden verdiği önemli bir haber. İzmir'deki Şakran cezaevinde 100 PKK'lı tutuklunun başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık krevi 55. gününe girmiş durumda. Çok ciddi bir sağlık ve insani e, kriz sorunu var denebilir. Birçok tutuklu da ciddi sağlık sorunlarının başladığı belirtiliyormuş. E, ailelerin başlattığı dönüşümlü açlık grevi iki gün sürecekmiş. Onlar bedenlerini ölüme yatırmış. Yüreğimiz yanıyor diyorlar. Konuşabilseydim saatlerce anlatsam bitiremezdim derdimi diyenler var. Çok ayrıntılı ve iyi bir röportaj bu. E, bazı depeli milletvekilleri de açlık grevinde fakat vaktimiz olmadığı için maalesef bunu burada bırakıyoruz. Bir başka adalet nöbeti Hrant'ın arkadaşlarının adalet nöbeti sürüyor Biyanet'ten. Agos gazetesi genel yeni yönetmeni Hrant'ın öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya bugün 10 Nisan'da yani dün devam edildi. Ve 13. Celsen'in ilk duruşması öncesinde saat 10'da adliyenin C kapısı önünde toplanan Hrant'ın arkadaşları. Hrant için, adalet için öldür diyenler yargılansın. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeni sloganları atmış durumda. Bir de Chris Stevenson için yapılan Bilgi Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanları çalışma izninin iptaline tepki gösterdiler. Stevenson açık ders yaptı ve birbirimizle birliğe ihtiyacımız var. Bizi ezenlerle değil demiş. Fakat benim fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla oldukça zayıf bir kalabalık olduğunu söylemeliyim yani 40-50 kişilik bir topluluk var orada. Jupiter filan da yok akademisyenlerde. Evet. Yani işte böyle bir durum. Peki şimdi ara veriyoruz ve Ahmetin Selle görüşeceğiz. Açık gazle. Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet. Referandumdan başlayalım yoksa Fransa seçimlerinin iki konumuz var diye konuşmuştuk. Evet biri bu pazar diğeri öbür pazar. Evet. En azından Fransa seçimlerini. İstersen e, bu, pazar, bu pazar, pazar günü yapılacak olan e, oylamadan bahsedelim Seçim de demek yanlış biliyorsun. Bu bir referandum tam seçim değildir. Seçim evet. değil. Evet. E, hatta bu plebisit evet, şey niteliği evet. çok yüksek bir referandum önümüzdeki pazar günü aşağı yukarı akşam saatlerinde herhalde saat 7 civarında referandumda halk oylamasında seçmen topluluğunun seçime katılanların çoğunluğunun bu anayasa değişikliklerini onaylayıp onaylamadığı formal olarak biçimsel olarak onaylayıp onaylamadığı ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla belki ee, önümüzde çok ciddi bir rejim değişikliğine e, adım atmanın e, eşiğindeyiz. Belki de belki de e, böyle bir rejim değişikliğine e, dönüşmeden e, şu andaki bütün yetkileri fiilen elinde duran e, tutan iktidara karşı, Toplumun en azından çoğunluğunun bir kısmının ciddi bir güçlü bir hayır yeter deyip bunu durduracağı bir günün arifesindeyiz. Bu hakikaten çok büyük bir belirsizlik. Şu anda hayır ve evet hangisi öndedir kim kazanıyor diye bahis tutmak dışında ee, pek e, kestirmek mümkün değil gibi geliyor Bana sokağa bakarak karar vermek veya kamuoyu yoklamalarına bakarak karar vermenin e, çok e, mümkün olmadığı bir bir noktadayız. Kamuoyu yoklamalarının e, hata payı içinde e, farklar. E, biliyorsunuz aşağı yukarı artı, artı iki eksi iki hata payı normal adledilir e, kamuoyu yoklamalarında. Bu tür büyük ee, seçimlerde büyük e, ölçekli e, dene, dene, deneklerle yapılan e, araştırmalarda bu e, bu e, önümüzdeki e, 16 Nisan günü evet Laer'ın aşağı yukarı başa baş olduğunu görüyoruz. Katılımın yükselmesiyle bunun hayra evrilmesi imkanının arttığını söylüyorlar. Önümüzdeki günleri göreceğiz. Yurt dışındaki oylar açısından baktığımızda katılımın Almanya'da arttığını gördük. Sandıklar kapandı ve geçen Kasım ayında %40 olan katılım oranı bu sefer %48'e yükselmiş Almanya'da. Buna karşılık Kıbrıs'ta Katılımla ilgili gelen bilgi, tabii bunun çok altında. Orada da 100 bin civarında, 105 bin civarında seçmen olduğunu biliyoruz. 20-22 bin civarında kişi oy vermiş Kuzey Kıbrıs'ta, yani katılım yüzde 20 civarında olmuş. Diğer ülkelerdeki katılım oranının ne olduğu tam bilinmiyor ama çok da önemli değil. Ondan sonrası çok detay. Bu yurt dışı oyları önümüzdeki seçim referandumda evetle hayır arasında çok yakın çok çok yakın bir fark varsa bir yönde evet yönünde veya hayır yönünde ama galiba evet oyları biraz daha yüksek yurt dışı oylarında eğilim itibariyle en azından çok sınırlı oranda yani %1'nin altında bir oranda etkileyeceği belirtiliyor. Ama tabii başa baş olduğu noktada o %0.5 bile önemli tabii ki. Evet, burada tabii çok önemli bir nokta da şey var yani tamamen hem rejim değişikliği hem de bir Kemal Gözler'in de son makalesinde yazdığı gibi profesör Türk devlet niyetinde kuvvetler birliği mi yoksa kuvvetler ayrılığı mı vardır? Ve Türk hukuk kültürü otoriter bir kültür müdür yoksa demokratik bir kültür müdür? Bunu göreceğiz diyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum bunun bir devrim yapmak olduğunu söylemiş. Onun soru... Tabii ki geri adım attı Mehmet Uçum. En ve Cumhuriyetten Türk Cumhuriyetin temel ilkelerinden değişiklik olmayacaktır diye geri adım atmak zorunda kaldı. O sesi devrim lafının şehvetiyle söylediğini tahmin ediyorum. Ama Mehmet Uçum'un bundan önce bir ay önce yayınlanan bir yazısında da benzer bir fikri. Yani bunun bir halkın yürüttüğü bir devrim olduğunu devrim niteliğinde bir değişim olduğunu ıı, iddia etmişti daha bundan önce bir bir ay önce yanılırsam bir yazısını okumuştum. Mehmet Uçum ıı, hukukçudur, ıı, avukattır. Iı, ıı, ve AKP geleneğinden gelmeyen ıı, sol ıı, TKP gengiden, geleneğinden geliyor değil mi? Evet. Bolşevik Lenin ıı, devrim ıı, geleneğinden. Iı, evet galiba o konuda pek değişmemiş. <gülüyor> ee, en azından e, darbeyle veya e, bu tür bir iradenin topluma dayattığı bir şeyi e, toplumun kendi e, beni, benimse, onu benimsemesi olarak sunma konusunda çok e, herhalde sürekli karşılıyor e, görüşü itibariyle ama burada önemli olan e, tabi buna e, hukuk toplumun hukuk kültürü e, mü yanıt veriyor, evetle hayırlar arasında. Bunu toplumun yarısının, evet yarısının hayır dediği yerde bunu nasıl? Yani %51 hayır dediğinde toplumun hukuk kültürü olumlu, %51 evet dediğinde olumsuz mu olacak? Bu çok marjinal farklılık üzerinden evet, konuşuyor. Evet, evet, evet, aynen öyle. Yani onun için buradan bu tür büyük yorumlar yapmakta ben zorlanıyorum doğrusu. Yani %80'i hayır diyen veya yani %70'i evet diyen bir durumda bu tür büyük yorumlar yapabiliriz de burada nasıl yapacağız eğer %51'le evet veya hayır %51 olduğunda evet, bunlara devrim demek falan ama sonuçları itibariyle tabii çok büyük i̇şte farklar sor, olabilir. İşte zaten sorun, sorun orada, orada yani. Evet. Çok küçük yani toplumun kararı dediğimiz şey toplumun kararı mı olacak? Şu anda plebisit diyoruz. Plebisit ne demek? Bir kişinin Şahsının oylanması demektir. Evet. Şu anda hayır oylarıyla ilgili, hayır oyuyla ilgili, hayırın ile ilgili yapılan çok büyük kısıtlama ve evetle ilgili yapılan çok büyük ama galiba seçim tarihimizde 1982 anayasa referandumu dahil olmak üzere ki orada hayır yasaklanmıştı. Ama evet de bu kadar şey e, taşkın biçimde ortalıkta her yeri işgal etmemişti diye hatırlıyorum 1982 e, referandum öncesinde hayır yasaklanmıştı hayır konusunda propaganda yapamıyordunuz konuşmanız da çok sınırlıydı işte göz ka, göz kork, e, göz göz işaretleriyle falan e, e, yapılıyordu. ve e, hayır kampanyası ama Bugün e, inanılmaz bir e, e, evetle ilgili, inanılmaz ama hani belediyelerin, devletin, bütün imkanlarının kullanıldığı e, bir, bir taşkın ama son derece taşkın ve bence e, sonucunu olumsuz, majnalağ olumsuz da etkileyen bir e, aşırılıkta. Bir evet kampanyası yürütülüyor. Valiler falan da işin içinde evet, valiler. Evet de, evet yani bu tek parti yönetiminde böyle bu tür seçimler, bu seçim organizasyonları yapılır <gülüyor> ki orada da o kadar ihtiyaç oldu tek partili yani dolayısıyla muhalefet de olmadığı için. Ama şu anda bir plebisit bu yani bu plebisit dolayısıyla Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın arzusuyla gündeme gelen çok küçük bir etrafındaki çevrenin gerçekten bunun gereğine inandığı Mehmet Uçum dahil olmak üzere bunu söylüyorum. Bunun gereğine özünde inanmadığı kanaatindeyim. Ama bunun gereğine, bu yapılanın gereğine çok dar bir çevre inandığı ve Tayyip Erdoğan'ın Bastırmasıyla tam zamanıdır şimdi demesiyle Devlet Bahçeli'nin birdenbire yıllardır e, başkanlık rejimine karşı en e, e, şiddetli e, çıkışlarda bulunan bir kişinin birdenbire hiçbir gerekçe göstermeden fiili durumun e, yasal duruma dönüşmesi gerekmiştir gibi bir gerekçeyle ki o fiili durum... E, hukuken arzulanan e, siyaseten arzulanan bir durum olsa anlayacağım ama arzuladığı bir durum değil. Hmm. Biz e, dayatmasıyla e, ortaya çıkan bir e, bir yaptırımla karşı karşıyayla. Evet, plebisit'in bunda... tabii demokrasiyle hiçbir alakası yok. Plebisit demokrasilerde olan bir şey değil. E, i̇şin ilginç tarafı. Bu tamamen antidemokratik, e, evet. otoriter totaliter rejimlerde görülen bir şey plebisit. Bir de evet. e, şeyi de anlamakta <gülüyor> güçlük çekiyor insan. Ya mesela Erdoğan son konuşmasında Çorum'da yaptığı şeyde dili bölgesi ne olursa olsun 80 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. bizde 80 milyon aynı yaratılanı yaratılandan do dolayı seviyoruz. Ey Kemal demiş Kılıçdaroğlu'na hitaben. Bizim farkımız bu ama 80 milyonun yarısı en azından oy kullananların yarısı da hayır diyorsa burada bir tuhaflık yok mu? 80 milyonun işte aşağı yukarı 54 milyon civarında seçmenimiz var. Bunun yarısı sanda gidenlerin yarısı sanda gidenler işte bir kısmı da sanda gitmeyecek yüzde onu falan diyelim en fazla en düşük ihtimalle sanda gitmeyecek. Dolayısıyla geri kalan işte 48 milyon sanda gidecek seçmenin arasında işte 24 milyon, 23 milyon hayır diyecek, belki evet diyecek. Bu, bu, bu böyle büyük bir yarılmanın ortasında 80 milyonunu buraya bir bütün olarak dahil etmek hani bir, bir açıdan Cumhurbaşkanının e, hani tarafsızlık ilkesi çerçevesinde anayasada kendisine verilen görevi yerine getirdiğini söyleyebiliriz ama o zaman evet kampanyasını yapmaması lazım. Evet. Halbuki kendi fotoğraflarını Evet, kampanyası yapması karşısında evet. <gülüyor> <gülüyor> tarafsızlık hani bu şeye benziyor tarafsızlığının işareti olarak Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden, ki daha Çanakkale Köprüsü ortada yok, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden kimin geçip geçmeyeceğine karışmayacağının örnek olarak verilmesi gibi. Yani dünya tarihinde ilk defa karşımıza çıkan bir tarafsızlık örneği. Bu aslında literatüre geçeceğini tahmin ediyorum. Ama çok eski literatürü araştırırsak Dede Korkut hikayelerinde Deli Duğrul Duğrul'da vardır. vardır. Evet. Ama o geçmeyenden de para alırdı. Daha fazla para alıyor geçmeyenden. Evet. O geçmeyenden 30 atçı, geçenden 5 akçı alırdı. <gülüyor> evet. Köprü başını tutma. Yani bu, bu, böyle bir tarafsızlık örneğini böyle bir örneği tarafsızlık olarak verildiği andan itibaren zaten yani bunun şöyle bir tehlikesi var. Yani en azından bunu bir bilinçaltı okuması olarak yapmak mümkün. Dolayısıyla bunun mümkün olacağını, bunun mümkün olduğunu ama kendisinin yapmadığını düşündüğünü düşünebiliriz. Yani köprünün başını tutup isteyene geçirip isteyeni geçirmeme hakkına sahip ama yapmıyor tarafsız olduğu için diye düşünebiliriz. Evet, post gerçeklik. Dede Korkut'tan günümüze post gerçeklik, değil mi? ilginç bir şey. Yani Kılıçdaroğlu'na da Havalimanı'nda darbecilerle temas kurdu demiş aynı konuşmada. <gülüyor> Bil Halbuki. bilseydim Yeni Kapı'ya davet etmezdim demiş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aldatılmış bir kez daha. Ama yani bu aldatma kimi kim kimi aldatıyor böyle bir Yeni Kapı ile ilgili hayatı yazıcılar baş yan yanaydı. Pardon Kemal Kıristaroğlu havaalanına indiğinde o biri, bira biri bir bey koltuğunda oturuyormuş. Dolayısıyla hayat ilanıcıya sormak lazım <gülüyor> bu nedir diye. Evet. E, aynı uçakta beraber inmişler ve herhalde havaalanından da biraz aşağı yukarı bir müddet sonra VIP salonuna kadar en azından beraber gitmişlerdir. E, ondan sonra da herkes bir şekilde bir yere gitmeye çalışmış. Ama bu artık... E, Post gerçeklik durumunun da bir sınırı olması lazım e, diye düşünüyorum ama işte orada ee, yanıldığını söyleyebilirim ga, galiba galiba galiba bunu söylemek galiba. istemezdim Ahmet ama maalesef bunu sınırlıyor galiba evet, evet. Bu bana rahmetli idari hukuku profesörü Lütfü Duran'ın e, ta zamanında 1980'lerin sonunda söylediği hikmetli bir sözü bana anlatıyor işte ben bu şeyden 12, 12 Eylül darbesi sonrasında işte seçimler olacak 89 belediye seçimleri öncesindeydi yanılmıyorsam lütfü, lütfü amca derdim ben lütfü amca bu Ragıp Duran'ın babasıdır oradan tanıyorum kendisini yani evet, ben de tanırdım rahmetli. çocuklu yani evet. çocukluk ilişkisi içinde öğrencilik ilişkisinden ziyade işte evde konuşurken artık herhalde dibe vurduk. Bundan daha kötü, bundan daha dibe inemeyiz, buradan yukarı çıkarır deyince Ahmet demişti bana, Türkiye'de bu işin dibi yoktur, sonsuza kadar dibe inilir demişti ta zamanında biz <gülüyor> Galiba bu söylediğinde <gülüyor> onun bir uzantısı. Evet çok iyi bir hatırlatma oldu bu. Peki bir on dakikamız falan daha var. Şey, Fransa'da seçimlere Fransa'da, gelelim. Evet, şimdi şimdi iki seçim. hafta sonra 23 Nisan'da Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu yapılacak. İkinci turda sekiz Mayıs'ta yapılacak. ikinci tura ilk gelen iki aday eğer adaylardan biri birinci turda yüzde elli üzerinde oy almazsa tabii ki böyle bir ihtimal yok. İki aday kalacak. Şimdi ilk defa Fransa'da bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri referandumla doğrudan halkın seçimiyle oylamasıyla yapıldığından beri işte 1950 65'ten beri bu yapılıyor. Bu Yanılmıyorsam ilk defa Belki 65'te biraz belirsizlik Olmuştur ama orada da golün kazanacağı Kesin olduğu için ikincinin kim olacağı Belirsiz kalmıştır ama e, O tarihten beri Aşağı yukarı ikinci tura e, Hangi e, iki adayın kalacağı Bilinirdi Sağdan bir aday soldan bir aday ikinci tura kalacak Aşağı yukarı yani %90 bu şaşma olmazdı Bu ilk defa 2002 yılında Beklenmedik bir şekilde e, solun adayı Lionel Jospe'nin önüne aşırı sağın adayı e, Jean-Marie Pen'in ama 0.2 puan farkıyla geçmesiyle bozuldu. Ama bu daha önceden beklenen bir şey değildi. Eğer beklen, bekleniyor olsa büyük ihtimalle Jean-Marie ikinci tura kalmaz çünkü o 4-5 adaya bölünmüş e, sol adaylar e, büyük ihtimalle bir adayda veya iki adayda toplanır. Onlar toplanmasa seçmen toplanır. Şimdi e, beş aday, belli başlı beş aday var. Bunun dördünün hangi kom, kompozisyon içinde, hangi e, ikili içinde e, ikinci tura kalacağı halen tamamen belirsiz. Evet. ihtimaller var yani şeyin ikinci tura kalma ihtimali en yüksek e, Aşırısa e, partinin Manin lideri Manin Lope'nin Jean-Marie Lope'nin kızının e, ikinci tura kalma ihtimali en en yüksek olan aday o onun oyu pek kıpırdamıyor yüzde yirmi beş civarında kamuoyu yoklamaları veriyor yüzde yirmi üç yirmi altı arasında oynuyor ne azalan ne azalan ama artmayan da bir oyu var. Ee, diğer taraftan, Sosyalist Partisinde bakanlık yapmış ama Sosyalist Partisi üyesi olmayan, eskiden e, uluslararası bankalarda çalışmış, daha sonra fransa Holland'ın e, Cumhurbaşkanlığında genel sekreter yardımcılığı yapmış, e, 42 yaşın 40 yaşında galiba ve 39 yaşındaki Emmanuel Macron'un İkinci tura kalma ihtimali diğer geri kalan iki adaydan biraz daha fazla. Bu bir e, e, şeyi e, Türk-Fransız e, siyasetine böyle birdenbire düşen e, bu şaşkınlık ortamında ne sağdayım ne soldayım işte gereğinde solda gereğinde sağdayım ama hiç aslında sağda ve solda değilim, ideolojiler bitti işte diyen e, hem liberal hem e, kültürel anlamda ilerici ama neoliberal politikalar konusunda da sapına kadar neoliberal bir karmayı savunan bir kişi. Aslında söylediği şu, benim programım yok fazla var tabii bir program ama programıdan ziyade işte ben gencim, başarılıyım, yakışıklıyım, bana oy verin ve bana güvenin diyen bir figür ki bu artık yeni siyaset anlayışında bu şaşkınlık döneminde karşımıza çeşitli biçimler altında farklı biçimler altında karşımıza çıkan bir e, siyasi e, figür bu. Evet, e, gayet e, uygun yani duruma. Evet. E, üçüncü aday e, sağın e, ön seçimlerde birinci gelen adayı François Fillon, yani e, şeyin e, Sarkozy Cumhurbaşkanı iken onun başbakanlığını e, yapmış olan François Fillon, aslında bir buçuk ay öncesine kadar sağın ön seçiminde birinci geldikten geldikten sonra hemen hemen ikinci turda ikinci tura kalması ve ikinci turda da seçilmesi Marine Le Pen'e karşı çok %100'e yakın kesin gibi gözüken bir adaydı. Fakat karısını, çocuklarını parlamente parlamento danışmanı olarak yıllarca kullandığı ve bunun karşılığında herhangi bir iş yapmadıkları iddiasıyla açılan soruşturmalar nedeniyle e, çok büyük bir prestij kaybına uğradı bunları inkar etti bu konuda e, çeşitli doğru söylemediği e, ortaya çıktı çeşitli konularda, Hakkında bir soruşturma açıldı. Şu anda o soruşturma devam ediyor. Ama gene de adaylığını çekmiyor değil mi? Çok tuhaf aslında. Yani. Adaylığını çekmedi. Sağdan epey bir insan adaylığını çekmesi yönde baskıda bulundu. Adaylığını çekseydi belki Alen ve aday olup sağın kazanmasını sağlayabilirdi. Çekmedi. Bu da ilginç. Bu... Bu ön seçim partilerin adayı partilerin değil de herkesin katıldığı ön seçimin hem olumlu hem de olumsuz yanları aynı zamanda ortaya çıkmış oldu. Bu olumsuz yanlarından bir tanesi. Çünkü geri çekmemesi sadece kendi partinin gösterdiği bir aday değil. Ön seçime katılan 4 milyon seçmenin seçtiği bir aday olarak kendinden menkul bir meşruiyete sahip oluyor ve dolayısıyla onun üzerinde sadece kendi e, kararı dışında bir karar veremiyor kimse evet. e, adaylık konusunda. Bu da aslında bir ön seçim konusunda düşünmemiz gereken bir e, e, bir bir olgu. Üçüncü, e, dördüncü adayda e, ilk başta beşinci sırada olan fakat şimdi Sosyalist Parti'nin adayı Benua Amon'un e, önüne geçmiş gibi gözüken ee, epey bir önüne geçmiş gibi gözüken e, Sosyalist Parti'nin solunu, e, Komünist Partisi'ni ve Sosyalist Parti'nin e, sol kanadını hatta sol kanadının da ötesinde Sosyalist Partisi'nde ilişkisini yıllardır koparmış olan bir sol çevreyi mobilize eden bir e, eski Sosyalist Parti e, de bakanlık yapmış bir senatör e, Melançon. Melanchon'un programı, programında e, küreselleşmeye karşı e, Fransa'nın NATO'dan çıkmasını öneren, Avrupa Birliği'nin direktiflerini, neoliberal direktiflerini reddetmesi, bağımsız bir dış politika izlemesini öneren, e, ondan sonra e, alternatif küreselleşmeci bir blokta Fransa'nın yer almasını öneren, e, Uluslararası bu serbest ticaret <gülüyor> anlaşmalarına tabii ki özellikle Dünya Ticaret Örgütünün düzenlediği serbest ticaret anlaşmalarına karşı çıkan e, bir e, sol e, daha çok korumacı kapalı ekonomi yandaşı Avrupa Birliği'ne gereğinde Avro'dan ve Avrupa Birliği Avro'dan çıkmayı gereğinde savunan. Avrupa Birliği'nin bu haliyle devam etmesine karşı çıkan e, bir e, bir e, politika e, öneriyor. Bu politikanın e, ne derece kadar iddara gelirse uygulanabileceği e, tartışma konusu olmakla beraber ilginç bir şekilde e, dört e, kompozisyonun e, ifadesi bu dört adayda bulabiliyoruz. Yani Marine Le Pen e, Dışa kapalı, korumacı bir iktisat politikası, muhafazakar bir siyaset, otoriter muhafazakar bir siyaset ve kültürel olarak da ayrımcı bir politika. Yani Fransa Fransızlarındır politikası açık biçimde öneren bir kişi. Onun hemen sağında yer alan Fransa Fionn. Açık ekonomi, neoliberal politikaların devamını savunan, açık ekonomiyi savunan, Avrupa Birliği'ni savunan tabii ki bu haliyle hem de tam bu haliyle savunan. Buna karşılık siyasal olarak, kültürel olarak muhafazakar, koyu bir Katolik muhafazakarlığının desteğini arkasına almış ve siyasi olarak da gerici diyebileceğimiz bir pozisyonda. Macron ise açık ekonomiyi savunan Avrupa Birliği'nin bu haliyle devam etmesini savunan tabii ki düzeltmeler hepsi öneriyorlar ama özünde bu haliyle devam etmesini savunan içinde küçük değişiklikler yapılmasını savunan kültürel anlamda ilerici özellikle LGBT hakları falan konusunda ilerici kültürel anlamda solda iktisadi anlamda açık biçimde sağda olan bir kompulsiyum temsil ediyor. Melanchon ise iktisadi olarak kapalı ekonomiyi savunan aynı zamanda kültür olarak ilerici, siyasi olarak ilerici bir bir pozisyonda. Gördüğümüz gibi aslında dört ayı pozisyon ki şu andaki Fransa'daki tartışmaların belki de dört e, belli başlı kompozisyonu veriyor bu dört pozisyon. Dört ayrı pozisyonda devam eden bir e, siyasi tartışma var. Tabii kimse bunu bu, bu açıklıkta ifade etmese de biraz karikatürize ederek bunu bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Evet. Merakla bekleyeceğiz sonucunu. Yani doğrusu nasıl konuşma fırsatımız da olacak tekrar. Bunu. Evet. Önümüzdeki hafta ve salı günü programda büyük ihtimalle 16 Nisan'da ne olduğunu e, konuşacağız tabii. Evinerek veya <gülüyor> e, endişe içinde konuşuyor olacak. Sevinerek konuşacağımız bir 18 Nisan programı dilerim hepimize. Çok teşekkür ederiz. Ahmet. Görüşmek üzere. İyi güzel. günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. açık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 bütün bu dizinin de burada çeşitli boyutlarıyla yaptığımız hemen hemen her boyutuna da değinme fırsatı birazcık bulmaya çalışmıştık. Bir genel değerlendirme yapalım dedik. Evet yani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik sahiden haftaya bugün. Bir ihtimal açık bilinçte 150 yıllık neyse parlamenter sistemini terk etmiş bir Türkiye'den konuşuyor olacağız. Ama bir ihtimalde buna hayır demeyi becermiş, bunun kıyısından dönmüş bir Türkiye sürüyor olacak. 2017'nin ilk programından itibaren hep referandum üzerine bir şeyler söylemiştik. Sizin de dediğiniz gibi ben de şimdi biraz bunları derleyip toparlayarak bir son değerlendirme yapmaya çalışmak istiyorum önce şuradan başlayayım. iki hafta önceki dinleyici destek programında empati ve dayanışmayla ilgili bir örnekten bahsetmiştik İspanya İç Savaşı'nda gönüllü olarak faşistlerle savaşmaya giden Amerikalı gönüllülerin hikayesinden bahsetmiştik burada belki İnsan doğasından gelen empati ve dayanışma eğilimiyle ilgili güzel bir şey var. Fakat e, insan doğasından gelen eğilimlerden bahsettiğimiz zaman bunların hep e, bir madalyon gibi iki taraflı olduğunu görmek lazım. E, olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da e, var ve bu potansiyelin ne şekilde ortaya çıktığı aslında önem kazanıyor. E, yani mesela... IŞİD için işte Avrupa'nın çeşitli e, şehirlerinden kalkıp işini gücünü orada hayatını bırakıp e, Irak'a ya da Suriye'ye gidip orada insanların kafasını kesen bir takım e, genç erkekler de var. Bunların da bir anlamda belki bir empati ve dayanışma, e, hissi ve eğilimiyle böyle hareket ettikleri söyleyebiliriz ama yaptıklarında e, zerre kadar e, olumlu bir taraf yok. Madalyanın iki tarafı dediğim beyaz böyle bir şey. Bugün de yine bu dayanışma eğiliminin e, olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz noktalara giden başka tezahürleri olduğundan e, yola çıkarak ve e, İslam e, düşünce tarihinin bence en önemli düşünürlerinden İbn-i e, e, kendi düşüncesi için çok merkezi olan bir kavramı ödüm olarak bu konuya yaklaşmak istiyorum. Kavram asabiyet kavramı. E, Arapça tutmak, bağlı olmak e, anlamına gelen bir kökten geliyor. E, sinirle asabi olmakla. Ee, ilgili değil bir başka asabiyetten bahsediyoruz burada ee, akrabalık soy sop kavim kabilecilik diye geçiyor ee, bu kavramın bu şekilde kullanılmasını da aslında Cemal Tunç Demir'in birkaç an önce T24 sitesinde Donald Trump üstüne yazdı. bir yazıdan yazıda görerek e, oradan e, ilham e, aldım e, ona da burada bir referans daymış olayım eee i̇bn Haldun uzun uzun anlatmaya gerek yok. 14. yüzyılda yaşamış, Tunus'ta doğmuş, 7 e, ciltlik dev bir dünya tarihi e, kitabı e, kitabı İber e, yazmış. Bu kitaba giriş olarak yazdığı e, ilk cilt, e, mukaddime e, ile de e, çok tanınmış bir e, düşünür diyoruz. E, Asabiyet kavramını aynı soydan gelen insanların bir başka sebeple e, ya da bir başka sebeple aralarında yakınlık bulunanların muhaliflerine karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusu e, diye genel olarak tanımlıyor. Bu şekilde kullanıyor. Bir Türk grup içi dayanışması diyebiliriz. Fakat e, daha sonraki çağlarda tezahür eden belki toplumsal dayanışma ya da milliyetçilik fikri ya da işte askeri ruh gibi bir takım başka tezahürlerin temelinde de buna benzer daha temel bir his olduğu bir güdü olduğu belki söylenebilir. İslam tarihçileri de bu asabiyetten bahsederken diyorlar ki yani evet kimi zaman siyasi ve hukuk alanlarında işte can güvenliğini e, sağlamak, otorite boşluğunu doldurmak gibi ön, e, önemli ve olumlu yönleri olmuş bir şey bu, bu dayanışma duygusu, asabiyet. Ama aynı şekilde e, tam tersi olumsuz tezahürleri de var. bir topluluğun e, kendi hak ve menfaatlerini e, korurken e, komşusuna, e, şiddete başvurarak saldırmak onlara karşı üstünlük sağlamak gibi e, zararlı tezahürler olmuştur falan diyorlar. E, şimdi biliyoruz ki modern çağın e, şehirleşen hayatın e, bu kölü köyüne e, aidiyet e, duygusunu zayıflattığı çağdaş ulus devletlerde onun yerine bir yurttaşlık bilincinin e, öne çıktığı açık bir e, ama şu da belki söylenebilir. Eğer gerçekten biyolojik doğamızdan kaynaklanan, bizi birbirimizle, benzerlerimizle dayanışmaya sevk eden mekanizmalar varsa bunların belki daha soyut daha bilişsel düzeylerde kendini gösteren e, bazı zihinsel mekanizmaları da olabilir. Daha üst düzey tezahürleri olarak. Yani mesela e, insanın içinde bulunduğu grubun inandığı şeye, ne kadar saçma olursa olsun inanmanın bir yolunu bulması gibi. E, bu konuyu da aslında daha önceki programlarda çeşitli örneğiyle ele almıştık. Mesela 1950'lerin sosyal psikoloji araştırmalarından biliyoruz ki aidiyet hissetmediğimiz bir grup içinde bile yer aldığınızda grup baskısı denen bir etki hissediyoruz. Bu e, işte, ünlü sosyal psikolog Solomon Asch'in konformite e, ya da sosyal uyumluluk ya da sosyal boyun eğme e, deneyleriyle defalarca göstermiş olduğu bir şey. Bir değişin içine bir tür bağlılık hissi girdiği zaman bu Türk köyüne aidiyet e, öyle gözüküyor ki zirve yapıyor neredeyse. E, düşünme mekanizmalarımızı tümden sadece öğretiyor belki diyemeyiz ama böyle sürekli sağa çeken bir otomobil direksiyonu gibi bizi sürekli belli bir açı içinde düşünmeye adeta Mahkum ediyor. Buna da sosyal psikologliler isim veriyorlar. İngilizceye motivated reasoning deniyor. Yani motive edilmiş ya da belki bence daha güzel Türkçe'si yandaş muhakeme, yandaş akıl yürütme. Ben bu tür bir yandaş akıl yürütmenin şimdi bu uzun girişten sonra konuyu referandum'a bağlayayım. Bizim önümüzdeki referandum. Ee, içinde bir tür litmus testi e, olabileceğini düşünüyorum e, felsefede çok sık yapılan bir şeydir düşünce deneyleri e, hipotetik şöyle bir e, senaryo düşünelim bir düşünce deneyi sunayım e, yarın sabah kalktık e, işte bir hafta var e, oy vermemize ya da altı gün var neyse e, birden baktık ki e, iktidar hayır savunmaya başlamış fikri değiştirmiş. Maalefette evet'i savunur olmuş. Yani e, recep Tayyip Erdoğan meydanlarda e, işte bir şekilde yanlış yaptık, aldatıldık, yılan. Ya neyse bir açıklamayla e, referandumdan da fakat vazgeçemiyoruz. Olayına gidileceğinde işte pazar günü hızlı hızlı yaklaşıyor. E, hayır demeniz lazım diye konuşuyor artık oldu da evet lazım diye tam tersini savunuyor şimdi bu bana ilginç bir soru gibi geliyor bugün evet vereceklerin ne kadarı nasıl bir oranı pazar günü gidip böyle bir hipotetik senaryoda aslında oyunu hayıra çevirir hayır vereceklerin ne kadarı pazar gününe kadar evet'i kabul eder şimdi şu açık televizyondaki tartışma programlarında işte tarafsız şurası bilmem ne burası filan gibi programlarda sürekli boy gösteren bir insanlar grubu var işte bir kısmı akademik bir kısmı hukukçu bir kısmı gazeteci filan diye onların hemen o akşamdan itibaren fikirlerini değiştirecekleri bana çok açık gözüküyor çünkü işleri zaten mazeret bulmaya çalışmak ya da her neyse yandaşı oldukları görüşleri savunmak gibi geliyor fakat seçmen kitlesi içinde nasıl bir e, oranda acaba e, gerçekten evetçiler hayır hayırcılar evete e, dönerdi bir aidiyet hissi ve liderin peşinden gitme sendasıyla kaçta kaçı fikrini değiştirdiğini bilmiyorum ama bunun bana öyle geliyor ki bu böyle çok küçük bir oran olmazdı. Yani %1-2 iki e, oranlarından değil daha yüksek oranlardan bahsediyor olabilirdik diye düşünüyorum şimdi bunu böyle söylemek için elimde tabi bir veri yok hipotetik bir şeyden bahsediyorum fakat konuyla alakalı yaklaşık 15 sene önce yapılmış ilginç bir sosyal psikoloji çalışması var 2003'te kişilik ve sosyal psikoloji dergisinde Journal of Personality and yani Social Psychology dergisinde çıkmış parti her şeyin önünde gelir diye çevirebileceğimiz bir başlıkla Stanford Üniversitesi profesörlerinden Jeffrey Cohen yapmış bu çalışmayı. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu çalışmanın referansını da Açık Bilim'in Twitter sayfasından verdim. Oradan isteyenler çalışmanın kendisine de bakabilir. Jeffrey Cohen daha önce de adını zikrettiğimiz Solomon Ash falan gibi e, sosyal psikologların çizgisinden gidiyor. Ve bu çalışmasında e, aslında dört değişik deneyi yapıyor fakat ben burada bir tanesinden bahsedeceğim. Hepsinde e, Amerikalı öğrencilerin e, Demokrat Parti'ye ya da Cumhuriyet Parti'ye olan aidiyet hisleri ya da bağlılıkları üzerinden hareket ediyor. Şimdi biliyoruz ki demokratlar Amerika'da genel olarak sosyal yardım programlarına olumlu bakıyorlar. Cumhuriyetçiler ise olumsuz bakıyorlar bu programları testtirmeye çalışıyorlar. İşte Donald Trump'ın bugünlerde yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi bu. E, bu öğrencilere e, bir takım e, teklifler parlamentoda sunulmuş gibi e, veriliyor sosyal yardımla ilgili. E, bu tekliflerin bazıları cömert e, sosyal yardım teklifleri, bazıları son derece hasis e, sosyal yardım teklifleri. E, şunu biliyoruz, genel olarak kendini Demokrat Parti'ye ait hisseden e, ya da Demokrat Parti seçmeni olduğunu söyleyen bir öğrenci, cömert e, sosyal yardım e, tekliflerine e, destek verecek, cumhuriyetçiler de tam tersini yapacaklar. Loket bu öğrencilere bir şaşit macu olarak e, Cumhur Teklif'in Cumhuriyet Parti tarafından Cumhuriyetçi Parti tarafından hazırlandı e, Cumhuriyet Teklif'in Demokrat Parti tarafından hazırlandı söyleniyor. Böyle söylendiği zaman sif kendi partilerinin desteklediği söylendi diye e, Cumhuriyetçi öğrenciler Cumhur Teklifini savunmaya başlıyorlar. E, Demokrat Partili öğrenciler ise e, cimri sosyal yardım programlarına yani başka şekilde aslında desteklemeyecekleri şeyleri desteklemeye başlıyorlar. E, Jeffrey Cohen bunu e, parti aidiyetinin e, ortaya sunulan önerinin içeriğinin e, önüne geçmesi e, diye açıklıyor. E, aidiyet hissi daha belirleyici e, içeriğin üstünü kullanıyor. E, e, çiziyor bu öğrencilerle diyor. Bunun sebebi nedir peki? <gülüyor> yani bu parti aidiyetisinin üstte çıkmasının izahı nasıl yapılıyor? Hangi sahiplerle? Ee, bu, bu da tabi ilginç bir soru. Yani genel olarak e, siyasi parti aidiyetinin psikolojisi nedir diye sorabiliriz. Ya da daha genel olarak. Aidiyet hissinin altında ne yeter diye sorabiliriz. Evet. Aidiyet, yani Bu sorunun en dibine kadar gidip böyle bir takım e, basit temel biyolojik e, e, güdüler ya da eğilimler arıyorsak e, belki insanlarda var olan dayanışma hissine kadar gidiyor olabilir e, programa başladığım e, mesele. Ee, ama eminim e, e, yani biyolojik indirgemici bir şekilde e, konuşmanın anlamı yok. E, parti aidiyeti hissiyle işte mesela futbol takımı aidiyeti hissi çok değişik şekillerde tezahür eden şeyler. Bunların kendi iç dinamikleri olduğu açık e, bunların ne kadar biliniyor ne kadar çalışılmış onu da doğrusu e, bilmiyorum. E, fakat belki şunu söylemek lazım, bu aidiyet hissinin e, içeriğin üstüne çıkan gücünün de belli sınırları var. Bu da her zaman çalışmıyor. Yani bu e, motive edilmiş muhakeme ya da yandaş muhakeme denen şeyin de bir duvara tosladığı, Aa, bu kadar da olmaz artık dediği insanların e, bir zamanlar. var. Bu da bazı hallerde, işte İngilizce'de tipping point ya da devrilme anı diye geçiyor. Bundan da önceki programlarda detaylıca bahsetmeye çalışmıştık. Bu da şimdi ülkedeki, yani bizim önümüzdeki referanduma giden süreçle ilgili bir şeyler söylüyor bana sorarsanız. Ülkedeki duruma geri dönelim. Dolayısıyla e, bu referandum bizi e, götüren anayasa değişikliği ilk geçtiği zaman hemen e, arkasından işte kimi e, köşe yazarları %75 ihtimalle evet çıkacak e, diye deklare ettiler. Kimi anketçiler ellerinde bir olmadan en aşağı %65 oranıyla evet kazanır dediler. Fakat biz o zamandan daha e, referandumun aslında bir çantada kekik olmadığını mesela Şili'de 1988'de olduğu gibi etkili bir kampanyanın her şeyi değiştirebileceğini düşünmüştük söylemiştik bu referandumda da kim kazanacak bilmiyoruz güvenilir anketlerde hep oranlar başa baş gözüküyor şu aralar ama şunu herhalde söyleyebiliriz evet kampanyası devletin bütün imkanlarını seferber etmesine rağmen Hayır kampanyaları ise türlü çeşitli baskı altında kalmalarına rağmen evet, beklendiği gibi %65'leri aşan bir onay gelmiş değil. Şuna da belki eklemek mümkün, kampanyalar arasında benim medyadan ve sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla en azından ciddi bir niteliksel bir coşku farkı var. Evetçiler biraz yani tamam peki adı verelim ama bitse de kurtulsak havasında gibiler. Ee, hayır kampanyalarında e, bambaşka bir coşku gözüküyor. E, e, aslında yani referandumun kendisi de... E, o kadar acayip bir e, durum arz ediyor ki ben e, birkaç gün önce e, Boston Başkonsolosluğu'nda e, oy kullandım. Dolayısıyla oy pusulası da elimden geçti. Oy pusulasının üstünde neye evet ya da hayır dediğimizi ifade eden bir soru bile yok. Halbuki dünya örneklerinde bu tür pusulalarda hep bu tür sorular olur. E, elinize verdiğiniz pusulada evet ve hayır yazıyor Yalnızca bir tanesinin üstüne tercih diye bir banga basıyorsunuz Ama neye evet neye hayır diyorsunuz ona hazırlanıp gelmiş olmanız lazım yani. Bu da çok ilginç Belki neye evet neye hayır dediğimizi e, formüle edecek tek bir cümle bulamadılar Ya da bunun tasarımı bu şekilde yapıldı daha önceki programlarda da söylemiştim yani işte evet'in beyaz renk olması, hayır'ın kahverengi renk olması filan. Bunların hepsi aslında bir algı manipülasyonu e, çerçevesinde tasarlanmış şeyler. Ben öyle düşünüyorum. E, belli bir e, oranda etkisi de olabilir. E, bunların hepsini e, zaman içinde işte haftaya bugün konuşurken e, görüyor olacağız. Evet, ben de bir iki... Hayır. Aha, pardon. E, tabii bu. Bir, bir ufak şey ilave etmek istedim Yani Rıza Türmen'in Demokrasi için birlik hareketinin Sözcülerinden Rıza Türmen'in de Söyledikleri bu yönde Gibiydi Yani devletin tüm imkanlarının Evet cephesi için seferber edilmesine Rağmen hayır hareketinin De gezi eylemlerinden Bu yana görülmeyen bir harekete dönüştüğünü Söylüyor ensede ve Havada hayır rüzgarı var Şeklinde metaforik de bir ifade kullanmış bu sizin dediğiniz doğrultuda bunu doğrulayan birkaç şey daha da var. Dün şeyde açık radyoda açık gazetede kullandık hatta belki bugün de kullanırız tekrar ilginç bir video vardı. Gaziantep'te referandum için fikri sorulan Aysel Güneş isimli bir hanım. Şimdiye kadar e, uzun yıllar AKP için çalıştığını söyledikten sonra 2019'daki bundan sonraki seçimde yine AK Parti'ye oy veririm ama tek adamı getirip başa koyamam diyor ve kendi partili yandaşlarının da hücumuna uğradığı halde ben sözümü bitireceğim diyor ve anayasa değişikliği tek adam rejimi getirecek ve dengesiz biri gelirse ne olacak diye de soruyor ve kendini savunuyor. Şimdi bunlar ilginç göstergeler halinde devam ediyor. Ben bir de her şey olduğu gibi şeye de bağlamak eğilimindeyim. Küresel iklim değişikliğine. Bunu da yani e, bu tipping point dediğiniz e, devrilme noktası ya da devrilme anı. Burada e, Kemal e, Gözlerin, Profesör Kemal Gözlerin son e, makalesinde e, demokrasiden otoriter bir rejime e, barışçı ve demokratik bir şekilde geçilebilir diyor kritik günlerdeyiz çok demiş referandumla ilgili. Ama otoriter bir rejimden demokrasiye barışçı ve demokratik bir şekilde geri dönüş yoktur. Yani tıpkı şeyde olduğu gibi küresel ısınmada da iklim değişikliğinde geri dönüşsüz bir noktaya da gene insan davranışlarının bir kısmıyla ulaşmamız mümkün. Dolayısıyla yani Kemal gözlerinde sordu sorduğu bu geri dönüşü olmayan nokta işte Türk hukuk kültürü otoriter bir kültür müdür yoksa demokratik bir kültür müdür? Bunu oynayacağız, bunu göreceğiz 16 Nisan'da diyor. Ben de buraya bağlamak istedim. Belki İbni Haldun'u da e, Ümit Hassan, profesör şimdi Kıbrıs'ta ilk doktora tezinde e, İbni Haldun'un e, metodu ve siyaset teorisinde bu kitapta e, kitaba bakmamız da gerekir. Hasabiyet üzerinden nasıl okurdu diye. Evet, bütün dediklerinize katılıyorum. Yani hayır kampanyasında görünür olmak da aslında bir cesaret işi haline geldi. Bunu da söylemek lazım. Bu kampanyalarda yer almaktan korkan reklam ajansları olduğunu biliyoruz. Kampanyaya destek verdiği işinden olan medyadaki insanlar ya da sosyal medyadaki paylaşımları yüzünden tutuklanan öğrenciler filan. Fakat bütün bunlara rağmen evet... E, fikri %50 civarında bir cam tavana yaslanmış durumda gibi gözüküyor. Yani toplumun e, yarısının aklı bu işe bütün bu çabalara e, rağmen e, yatmamış gibi gözüküyor. E, her seçimde AKP'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş seçmenler de dahil olmak üzere az önce sizin bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi. E, şimdi bu %50'lik konusu Ile de %50 konusuyla ilgili de kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bunu da birkaç hafta önce Tayfun Atay'ın Cumhuriyet'teki bir yazısında gördüm. Daha sonra e, makalenin kendisine baktım. 1987'de Türk Siyaset Bilimi Derneği bir panel düzenlemiş. E, 2000 senesinde Türkiye diye. Bu panelde verilen e, okunulan makalelerden bir tanesi Şerif Nardin'e ait. Culture and Religion Towards the Year 2000 diye bir başlığı var. Ee, işte 2000 yılına doğru kültür ve din. Burada diyor ki Şerif Mardin şöyle bir cümle kullanıyor. Hiç kimse Türkiye'de biri seküler, laik diğeri İslami, iki ulusun topluluk falan da oluş Ulus diyor e, parantez içinde, e, tırnak içinde. İki ulusun ortaya çıkma ihtimalini kesin kesin reddedemez. Bu ikisinin şiddetli şekilde karşı karşıya gelme durumu şimdilik uzak görünüyor ama bu gelecekte gerçekleşebilir. Ee, bu tabii aslında korkutucu bir öngörülük e, içeriyor. Yani 1989'dan bu yana üstünden işte ne kadar 20 sene filan 30 sene neredeyse geçmiş. Ee, ve e, belki bu referandumda pezajı eden bu %50-%50 bölünme bir anlamda bu Şerif Mardin'in bahsettiği tür bir iki ulusluluk ya da iki topluluğun temeli olabilir diye düşünmek de mümkün. Ben şunu eklemek istiyorum. Evet, son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönülden bağlı seçmen titresiyle arasında çok özel bir ilişki olduğunu görmek herhalde mümkün bir tür anahtar kilit ilişkisi gibi bir şey şimdi biliyoruz ki her anahtar her kilide uymaz işte Trump mesela ile kendi seçmenleri arasında da bir kilit anahtar ilişkisi var ama Trump Türkiye'ye gelse buradaki seçmene hitap edemez Erdoğan başka ülkelere mesela onlara hitap edemez e, fakat Erdoğan'ın bu kendi kitlesiyle arasındaki bu özel ilişkiden e, bahsederken şunu da göz ardı edemeyiz bu kitle orada vardı yani bu kilit orada duruyordu Erdoğan bir anahtar olarak geldi ve kendini oraya uydurdu e, demek aslında yersiz olur bu kitle yaratıldı e, yani Anahtar kendisi de değişerek kendisine uygun bir kitleyi dönüştürerek yarattı. Bunun bedelinin çok derin bir ayrışma. Şimdiye kadar görmediğimiz derinlikleri toplumsal ayrışma olduğunu düşünüyorum. Ve aslında Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde vurmuş olduğu en büyük damganın yani ileride ee, Hatırlayacağ şeylerin işte üç ayetli yollar, önemli köprüler değil. Böyle bir ayrıştırıcı dönüştürme e, becermesi e, olacağını, bunun anılacağını, e, bunun da doğrusu e, e, vebalinin büyük olduğunu düşünüyorum. E, bu referandumda Kemal Gözler'in dediği gibi e, evet çıkması durumunda e, bence hiçbir zaman geri dönülemeyecek bir noktaya gelmiş. E, olmayız ama geri dönüşü zor bir zor, evet. e, noktada olacağımız bana doğrusu kesin gözüküyor. E, İsterseniz bu noktada e, bitirelim. E, e, e, evet vaktimiz de bitti fakat bir dakika bana daha izin verirseniz şöyle evet. bitireyim. Bu i̇şte. refayandımda ben üç anonsu görüyorum. Haftaya bugün e, ortaya çıkan sonucu e, belirleyecek olan e, gönülsüz evetçiler yani bunlar aslında istemeye istemeye akılları yatmasa da belki bu asabiyet e, itkisiyle e, gidip yine de evet rahat etmeseler de gidip evet verebilecek olan kitle. Ümitsiz hayırcılar ikinci grup. E, nasılsa hayır çıkmayacak diye sandığa gitmeyebilecek olanlar. E, ki biliyoruz ki hayır diyeceklerin yarısından çoğu evet çıkacağına inanıyor. E, ama bu yanlış algılarına rağmen gidip e, hayır verirlerse kendilerini de belki şaşırtabilirler bunu ekleyelim. Bir de umursamaz bananeciler var. E, anketler bize en çok 18-24 yaş grubunda bu insanların olduğunu gösteriyor. Bu grupta belki anne babaları gibi kendilerini sandığa götürecek bir aidiyet duygusu yok ya da bunu reddediyorlar. Ama benzer şekilde bir yurttaşlık bilinci ya da ülkenin geleceği için bir özne olarak kendilerini görmeme, karar verme iradesi de yok gibi gözüküyor. Ben bu genç arkadaşlara, kardeşlerime şunu diyerek bitirmek istiyorum. Evet de verecek, hayır da olsanız, sandığa gidip oy kullanırsanız inanın bundan diyelim bir 10 yıl sonra bunu gururla hatırlayacaksınız. İyi ki yapmışım diyeceksiniz zahmet edip oy atmaya gitmeyen birisinin e, sonradan geriye bakıp ya yani ne iyi etmişim de oy atmaya bile gitmemişim demeyeceğinden emin olun yani her şey bir yana sonra mahcup olmamak için daha önemlisi kendi geleceğiniz için pazar günü sandık başına gidin oyunuzu atın demokratik itiraz hareketinin bir değişiyle seslenerek bitireyim düşenen olma vazgeçen olma boşveren olma artı bir ol ee, evet, efendim serisinin böylece sonuna geldik. Güncel <gülüyor> bilimden de bir hayli uzak kaldık ama haftaya zaman algısı konusuyla yeniden e, bilimsel konulara dönüyoruz. Referandum geride kalmış olacak. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> görüşmek üzere. Görüşmek evet. üzere. Peki, görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.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 ...programı bu şekilde bitiriyoruz. Bundan sonra... E, ...vegan, e, insan neden... ...vegan olura yer veremiyoruz. Çünkü elveda... ...anayasayı e, y, sürdürüyoruz... ...referanduma kadar bitirmek üzere... ...okuyacağız. O, yarından itibaren tekrar... E, ...insan neden vegan olur da yapacağız. Ama o zamana kadar... ...bugün yok. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açıkkastı.